Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle'nin kainattaki tasarrufuna baktığınız zaman hikmetleri göreceksiniz, hikmetlerin tezahürüne şahit olacaksınız. Velladıne zelemin sema iman bir kadar sema. Sisteme tabi tutmasaydı belki semadan yağmur yeryüzüne oluklar gibi boşalacak. Ve bu akış günlerce devam etse yeryüzünde ne bitki yetişecek ne canlı kalacak. <Sessizlik> Bütün canlıları üreyecek şekilde çiftler olarak yarattı. Hatta bu sistemi biz kainatı Baktığınız zaman atomun içerisindeki elektronların da artı ve eksileri vardır. Onlar da çift olarak yaratılmışlardır. Hikmetlerin bir kısmına insanlar şahit olurlar, tanık olurlar, mutlalığı olurlar, vakıf olurlar. Bir kısmı ise bütünüyle onların bilgi alanlarının dışında kalır. Allah Azze hikmet sistemini bütün kurallarına ayemen kılmıştır. Bütün ibadetlerin içerisinde hikmetler vardı. Cuma günü camiye geliyorsunuz, saf oluyorsunuz. Bayram sabahı geliyorsunuz, safa duruyorsunuz. Evinizde kılamıyorsunuz. Neden buradasınız? Burada hacılar. Ihranlarını giydiler üzerlerine. Lebbeyk Allahum ve Emrin başımız, gözümüz üzerine Allah'ım dediler. Yollara düştüler, var oldular. Hazreti Yunus'un Hazreti Musa'nın Lebbeyk Allahum ve Lebbeyk deyip dolaştığı vadilerinde şimdi şu an. sabah namazını kırıp da vadisinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğü noktada Narafata varacaklar. O gün olacaklar, yarın olacaklar. Onları o gün orada cem edişinde hikmetler var. Bayram sabahında hikmetler var. Eğer olursanız, durursanız, o cemaati kübranın içerisinde yer alırsanız Allah'ın rahmeti tecelli edecek rahmetin gelişinin vakitleri var, mevsimleri var yani. O mevsimde olursanız ruhunuz inkişaf edecek. Cuma günü camide durma, bayram sabahı safa gelme ve sonra evinize gitmeyin. O hikmetleri bayram muaceyesinde değerlendirirse, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, kim bir hayvanı kurban olarak ayırdıysa la yahuzanna min sha'rihi ve la atfarihi şey'en şey'en hatta yudahi bu kurbanlık dediyse kurban bayramına 10 gün kala zilhicce gelince onun yününü kesmesin onun tırnaklarından almasın yani desin ki ya ra bu hayvanı ben sana senin yoluna aladım. Bu adayışımı kabul eyle. Artık bunun ne tırnağına dokunacak ne de gününü alacağım. Hatta sütü varsa bile eğer salmak zorunda kalıyorsanız, hayvana, Mehmet'e kalınca zarar verecekse alınacak o sütler o da yolunda sadatı olarak verilecek. Sonra bayram sabah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de musallada bayram sabahı, bayram namazını kıldırıyorlar. Sonra minbere çıkıyorlar ki bir taraftan kurban kesilmiş onun kan kokuları geliyor. Kurbanın kokusunu alınca buyurdular ki Mendebe Kim bayram sabahı camiye gelmeden, minberde peygamberi dinlemeden kurbanını kesti ise şimdi evine gitsin. O kesti kurban et olmuştur. Onun yerine alsın yeri bir tane daha kurban kessin. Sahabeden Bir kısmı bayramdan önce kessiler, namazdan önce bunu yaptılar. Efendimiz o sadece bir et oldu, onu dağıtın, verin kime istiyorsanız. Ama ona kurban diyemezsiniz. Ya ne zaman olacak? Önce geleceksiniz. Peygamberle namazı kılacaksınız ya da camimize geleceksiniz. Sonra minberde hoca, efendiyi dinleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Allahu Ekber deyip ellerinizi kaldıracak. Ya önce şu varlığını senin varlığında armağan ediyorum. Bütün varım da yokum da sana secde ediyor diyeceksiniz. Müslümanlarla aynı safta durup kardeş olduğunuzu anlayacaksınız. Sonra o kardeşlik hukukunu yerine getirmek için çıkacaksınız, evinize gideceksiniz. Dünyanın boylamlarına bakınız. Japonya'dan bu tarafa, güneşin doğduğu her noktada elde iman, gücü olanlar kurbanlarını alacaklar. Camide safa durduğu gibi yüzlerini Beytullah'a yönelecekler. İşte şimdi mallarımızla huzurumuza geldik Allah'ım diyecekler. Onu takdim edecekler. Onu yaşayın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Namazdan önce kurbanlarını kesenlere bir daki yıl böyle yapın demedi, gidin yeni kurbanlıklar alın, onu iade edin diye emretti onlara. Kurbana gelirken, bayram sabahına giderken Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın emirlerindeki bu hikmetleri düşünmedi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Ssalam. Kurban etini yüce ayırıyor, bu da veriyor bir parçasını. Dostlarına ve evinin halkına ikram ediyor. Ama şunu da yapıyor, imkanı olanlara onu da telkin ediyor. Beytülmâlden, kurban kesecek gücü olmayanlara kurbanlıklar veriyor. Alın evinizde siz, zenginler nasıl kesiyorsa sizler de öyle kesin diyor. Yani gücü yecenler, kendileri kesikleri gibi varsa imkanlarını alırlar kurbanlıkları, karşı tarafı rencide etmeden hediye ederler, onlar da bayram sabahında o neşeye, Allah'ın ihsanına aileleriyle birlikte nail olurlar. Hadiseyi baştan beri müşahede ettiğimiz zaman şunu göreceksin, Ramazan günü camiye gelirken fıtır sadakalarınızı veriyorsunuz. Herkes sevinsin diye caminin sapında. Bayram sabahı kurban bayramında camiye geliyorsunuz. Bayramdan sonra evinize gidip kurbanları keseceksiniz. Yine bu bayramda siz Allah Azze ve Celle'ye karşı arzınızı yapacaksınız. Kulluğunuzu arz edeceksiniz mali imkanlarınız neye elveriyorsa onları da kardeşlerinizle arkadaşlarınızla paylaşacaksınız zengin olduğu kadar verecek, olduğu kadar kesecek en güzelini kesecek ad-i mutahayelakum fe inneha anasrıratı metaya yarın sıratın üzerinde onlar bilikleriniz olacak. Allah Azze ve Celle'nin onlarla geleceksiniz. Bu kararla da sabredecek. Rabbim ona neler gönderirse onlarla şükredecek. Zengin zenginliğini et ikram etmesini bir iftihar vesilesi görmeyecek. Fakir de fakirliğini bir ar bir utanma olarak telakki etmeyecek. Herkes bilecek ki kurbanlara, namazlara, fakirlikte de, zenginlikte de Allah yüzlerce hikmet gizlemiştir. İşte bayram sabahı o hikmetlerin izdivacını göreceksiniz.